Tarih tedbirlerin devamından bahsetmek istiyorum. Ee, tabii kanunda öngörüldüklerini zaten söylemiştik. Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü zaten veri, verbise kayıt e, yükümlülüğü olan içinde olan kurum ve kuruluşlar e, veri envanteri hazırlamadan buraya kayıt yapamıyorlar. Ama bunun dışında da Bizim sistemimizi yönetebilmemiz için hangi verileri işlediğimizi, nereden elde ettiğimizi, kimlerle paylaştığımızı, ne kadar süre saklayacağımızı ortaya koyabilmek için veri envanterine hazırlamak zorunluluğumuz var. Kurumsal politikalar, erişim, bilgi, güvenliği, kullanım, saklama ve imha politikalarını oluşturmak zorundayız ve bunların bu metodu çalışanlarımıza, ilgili taraflara, bizimle iletişim halinde olan taraflara da beyan etmek zorundayız. Ve onların bunlara uyumunu talep ediyor olacağız kurum ve kuruluş olarak. Veri sorumlusu ve veri işleyen arasında tedarikçiler, müşteri, bize ürün ve hizmet sağlayan firmalarla alakalı gizlilik sözleşmeleri yapmamız gerekiyor. Özellikle de bize bulut hizmeti, bakım hizmeti, işte verilerimize aktardığımız yazılım hizmeti gibi hizmet veren kuruluşlar bizim kişisel verilerimizi işlememizden müteselsiz sorumluluğumuz dolayısıyla sözleşmeler imzalamamız gerekiyor. Hem bu kurum ve kuruluşlarla hem de personelimizle gizlilik taahhütleri, gizlilik sözleşmeleri imzalamamız gerekiyor. Çünkü bizim işleyişimizi yürüten, içeride personelimiz e, bu personel bilgi güvenliği kuralları hakkında e, bilgi sahibi olmalı ki bunlarla ilgili yükümlülüklerinin de farkına varsa. Çünkü çalışan olarak işletme kurallarına uymakla yükümlüler bu anlamda da işletmenin gizlilik kurallarına uymakla yükümlüler ve gizlilik sözleşmesiyle bunu da ortaya koymaktalar. Biraz önce de bahsettik bir iç denetim mekanizması veya dış denetim mekanizması. Bir şekilde bir denetim mekanizması oluşturma zorunluluğu var. Çünkü bu sürdürülebilir bir sistem olmak zorunda. Yani bugün sistemi kurduk tamam biz uyumlu haldeyiz diyebileceğimiz durum söz konusu değil. Sürekli olarak uyumu sağlıyor olmamız lazım. Sürekli uyumu sağlayabildiğimizin kanıtı da Denetim mekanizmasının oluşması, aksaklıkların tespiti, uygunsuzlukların tespiti ve bununla ilgili önlemlerin alınmasıyla ilgili denetim mekanizmasının ortaya konması gerekiyor. Risk analizi bilgi güvenliğinin en önemli konusudur. Çünkü bütün riskleri biz e, bertaraf edemeyiz. Mesela deprem riski, mesela işte sel riski. Evet yangınla ilgili birçok önlem alabiliriz ama e, yan binada veya yan büroda çıkan bir yangın bizim önlemlerimiz dışında olacaktır ama bizi etkiliyor olabilir. Bu anlamda risklerimizin neler olduğunu ortaya koyup bu riskleri nasıl yöneteceğimizi planlamak zorundayız. Teknik kısımlarda ve idare kısımlardaki risklerimiz neler? Bu riskleri nasıl iyileştireceğimize ilişkin bir risk analizi ortaya koymak zorundayız. İş sözleşmesi ve disiplin yönetmeliği, KVKK hükümlerinin de yer aldığı bir disiplin yönetmeliği uygulanmak zorunda. Yani personel ve veri paylaştığımız taraflar bizim kurallarımıza uymaması sonucu bir veri ihlali oluştuğu anda bu kişilere uygulanacak, e, cezai müeyyideler tanımlanmış olmalı. Eğitim ve farkındalık faaliyetleri, bilgi güvenliği ve kanunla alakalı. Bu eğitimde aslında e, bu maddenin yerine getirilmesi ile ilgili bir e, eğitim oluyor. Şimdi istemediğimiz, vermediğimiz bir bilgiye uyum sağlamasını bekleyemeyiz e, kişilerden. Bu anlamda kurallarımızı ve riskleri oluşturup personelimize bunları veya tedarikçilerimize veya ziyaretçilerimize bunları deklare etmemiz lazım. Ve bunun etkinliğini de takip etmemiz lazım. Çünkü eğitim vermiş olmamız yeterli değil. Bu eğitim gerçekten etkili miydi işe yaradı mı? Bunun da takibini yapıyor olmamız lazım ki bilgi güvenliği ve veri ihlallerini yönetebilelim en aza indirebiliriz bilelim. Bir de veri sorumluları, sicil bilgi sistemi verbise kayıt yükümlülüğü var. Kimler nasıl olacak? Birazdan anlatacağız bunu. Bu teknik ve idari tedbirler kişisel verilerin korunması kurumun KVKK GO eee rehber dokümanları bölümünde teknik ve idari tedbirler kılavuzu adı altında Aynen bu şekilde yayınlanmıştı. Bu tedbikteki ve idari tedbirlerin temeli gene bahsettiğimiz ISO 27001 bilgi güvenliği e, yönetim sistemi standartı ve bilgi güvenliği ile ilgili diğer standartlardan alınmak suretiyle ortaya koymuştur. E, bu standartlar e, bize yol gösterici ve e, kılavuz olan e, nasıl yapacağımızı tanımlayan standartlar olarak önümüzde konmuş durumda. Bu teknik ve idari tedbirleri eksik veya yanlış yapan kurum ve kuruluşlar bilgi güvenliği ve cezai müeyyidelere açık hale geliyor oldukları için bununla ilgili tanımlamaları, uygulamaları, ve denetimleri yapıyor olmaları gereklidir.